Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi vahde ve vesselamu ala mellâ nebiyye ba'de İnsanla zaman arasında, insanla mekan arasında derin bir münasebet var Bazen yer ağlar, bazen gök ağlar, bazen yer sevinir, bazen gökler sevinir İnsan öldüğünde ya da hayatta kaldığında Kam terkü min jannatı ve gıyon ve zırğ ve mukam kârim ve nâmət kanu fiha fâkîhîn kâzârık ve örthnâha qûm anâxarîn. Fma bâket ʿalīhumu ʾl-samāʾ ve ʾl-ard. en büyük zalimlerinden birisi Firavun. Ordusuyla beraber denizde kalıyor, helak oluyor. Geride kam terkü min jannatı ve gıyon. Nice bahçeler bağlar bırakıyor, nehirler bırakıyor, gözeler bırakıyor ve ayrılıyor, gidiyor dünyadan. Fema beket alayhi mu'ssama uval Onun ardından adamlarının ordusunun ardından ne yer ağladı ne gökler ağladı. Fema beket alayhi mu'ssama uval ard. Ulema İslam bu ayet kelimeleri tefsir ederken diyorlar ki. Evet firavunun ardından yer ağlamadı. Gökler ağlamadı. Çünkü yerde onun Allah azze ve celle isyanına dair imzalar vardı, işaretler vardı. Yawme izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka uhalaaha. Yawme izin kıyamet günü tuhaddisu akhbaraha. Yer haber verecek. Falan şurada şu günahları işlemişti. Şuradan yürüyüp meyhaneye gitmişti bu adam. Şurada falanın hakkına hukukuna tecavüz etmişti diye nerelerde dolaştıysa oralar konuşacak. Yawmu izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbek awhalaha bi sebbi anna rabbek awhalaha. Çünkü Rabbin yere vahy edecek. Konuş diyecek. Bu adamlar Şuralarda neler yapmışlardı Ben onlara irade vermiştim Müezzin Allahı Ekber diyordu Ama onlar eğlence merkezlerine gidiyorlardı Ben denizleri vermiştim Sahilleri vermiştim Benim nimetimdi Onlara bir ihsanımdı Oraya gideceklerdi İslam'ın müsaade ettiği ölçüde Çerçevede keyif yapacaklardı Ama onlar oralara gittiler Bana isyan ettiler o halde denizler, o halde karalar, yerler konuşsunlar. Konuşacak. İnna nahnu nuhyil mevta ve naktubu ma qaddamu ve a'sarahum ve kull şeyin ehsaynahu fi imamin kabilesi efendimiz Ali ve vesselama geliyorlar. Ya Resulullah diyorlar. Biz uzakta duruyoruz. Oradan buraya geliyoruz. Bazen geldiğimizde namaz bitmiş oluyor. Bazen geliyoruz, çok burada bekliyoruz. Bağımız var, bahçemiz var. Şöyle Ravza'nın etrafında bir yer bize versen, oraya gelsek, orada yerleşsek ya Resulallah dediklerinde Allah Azze ve Celle bu ayet-i gönderdi. وَنَكْتُوُ مَا قَدَّمُوا Yani onların adımları kayda geçiyor. Melekler onu yazıyorlar. Neler yaptılar? Dünyadan ahirete neler gönderdiler? Kiramen katibin Ya'lemune ma tefalun Kiramen katibin melekleri yazıyorlar Firavun adına da yazdılar Efendimiz aleyhisselam adına da Ashab-ı kiram adına da Anadolu'dan iman İslam bayrağını Alıp Varnaya, Mohoc'a Oralara götüren Kosova'ya götüren Orada şehit olan kahramanlar adına da Bütün bunlar adına kayda geçtiler Yazdılar o halde onlar, kahramanlar, müminler dünyadan ayrılırken yere ağlayacak. Onların musallaları ağlayacak. Namaz kıldıkları yerler ağlayacak. Evlerinden sabah çıkıp ezan Muhammediye ile camiye gidiyorlardı. O yer ağlayacak. Nerelerde sadaka vermişlerdi, hayır hasanat yapmışlardı, mazlumları, muzdaripleri sevindirmişlerdi. Oralar o topraklar ağlayacak, sema ağlayacak. Çünkü her gün onların ikindi vaktinde amelleri semaya çıkardı. Nereden çıkarsa o ameller, oralar o güzergah ağlayacak. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْعَرُضُ Fakat kafirlerin, zalimlerin üzerine yer ağlamayacak göz gözyaşı dökmeyecek. Çünkü kurtulduk diyecekler. Bu ayet kelimeler bize kardeşlerim insanla zaman, insanla yaşadığı yer coğrafya arasında bir münasebet var. Ve in meshay in illa yusbihu bihamdihi ve la kin la tesbihahum. Her şeyi tesbih ediyor. Kuşlar, ağaçlar, böcekler, taşlar, yerin altında, yerin üstünde neler varsa onlar ızdırarı olarak Allah diyorlar. Yani Cenab-ı Hak onların dünyalarına kanunlar koydu, güneşe kanun, aya kanun koydu. Onlar Allah Teala'nın koyduğu kanunlara göre kendi yörüngelerinde seyirlerine devam ediyorlar. Taşa bir vazife verdi, orada duracak. O taş kendi haliyle Allah Teala'nın kanununa itibar ediyor. O kanuna ittiba ediş haliyle o taşlar Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyor. Bahar oluyor sanki bir ordu. Ağaçlar, çiçekler bir ordu gibi. Hepsi çiçeğe dur duruyorlar. Sonra meyveye duruyorlar. Bütün bunları idare eden, tesbihe, amade, musahhar kılan Allah Azze ve Celle var. Onlar tesbih ediyorlar. E, sizin de onlar arasında kulluğunuza dair kayıtlar varsa, yerin kaydı varsa, o ağaçların dallarında tesbih sesleriniz varsa, onlar da kıyamet günü dile gelecekler. Belki öldükten sonra sizin adınıza, sizin ardınızdan yarı ağlayacak, gökler ağlayacak. İmam Buzeri Rahmetullahi Aleyh, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın doğuşuyla yerlerin, Nehirlerin, göllerin, dağların, sarayların Allah Resulü Aleyhisselam'ın doğuşuna verdiği tepkiyi Burada şiire döküyor Yani onlarla arasındaki münasebeti anlatıyor Sevinir bazen yeryüzü, üzülür bazen yeryüzü diyor وَسَاَسَاوَةَاَنْ غَادَ بُحَيْرَتُهَا وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْضِ ح۪ينَ الدَّم۪ي مَرْبَلَا يَا صَعَالَ Vesâ'e sâvete en gâzat bu ha. Vesâ'e yani ehzene anlamında Sâve bir şehir İran'da Kum şehrine yakın oralarda bir şehir Vesâ'e ehzene sâvete ehle sâve yani ehli sâve'yi üzdü Şimdi onun failini getiriyor. En Oradaki o savenin, o şehrin gölünün kuruması. O halkı üzdü. Halk üzülüyor. Ne üzülüyorlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğunca göl kuruyor. Gölde su kalmıyor ya da çekiliyor su. O göl, onun etrafında kiliseler var, onun etrafında havralar var. Oralarda Allah'a isyan ediyorlar. Oralarda lakat kefere lediine kalu inna Allahu hu almesi Meryem. Meryem'in oğlu İsa Allah'dır diyorlar haşa. Oralarda Üseyri Allah'ın oğlu diyorlar. Oralarda yuharifu kelime en mawadiği Allah'ın ayetlerini tahrif ediyorlar. Oralarda papazlar var ittakadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah Onlar Allah'a rağmen helaldir şu diyorlar. Onlar Allah'a rağmen şunlar haramdır diyorlar. İnsanlar da onları ilah edinmişler. Ittakadu ahbarahum ve ruhbanahum. Ruhbanlarını, rahiplerini Allah yerine koymuşlar. Allah'a isyan ediyorlar. Tevhidin merkezinde Allah'a Asi yüz binler, milyonlar var. O Save şehrinde bir göl var. Gölün etrafında kiliseler var, havralar var. Allah Azze ve Celle oralarda isyan ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam doğuyor ve o göl kuruyor kardeşlerim. Göl kuruyunca onun kuruması oradan beslenen, onun etrafında keyif yapan Save halkını hüzne gark ediyor. Bir de şuna üzülüyorlar. Varud devari duha oraya adamlar gönderirlerdi. O göle giderlerdi, uzaktan gelirlerdi, su alırlardı. Varud devari duha o göle su almaya gidenler bilgayısı öfke ile geri döndüler. Hina dami. Susuz kaldıklarında adamlar gönderiyorlardı O adamlar gölden su alıyorlardı O suyla susuzluklarını gideriyorlardı Ama şimdi gittiler Baktılar ki gölde su yok Bir kurumasına gölün kızdılar Hüzünlendiler Bir de oraya adamlar gönderirlerdi Adamlar su alırlardı Ama şimdi adamlar geriye boş dönüyorlar yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğuşuyla Sabe şehrinin oradaki o göl kuruyor. Bununla şuna işaret var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küfrün beslendiği ne kadar havzalar varsa kurutacak. Kuruyan göl ona işaret ediyor. Gidecekler, merkezlerine gidecekler. Borsalarına gidecekler. Beslendikleri nereler varsa oraya gidecekler. Müslümanları, mazlumları, mağdurları, sömürdükleri güç merkezleri var. Oraya gidecekler ama bir anda oraların harap olduğunu görecekler. Enkaz olduğunu görecekler. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin doğuşu onlara bir haber vermişti. Hani demişti ya... Orada Kisra'ya bir haber var, bir inzar var. Artık bundan sonra ey Kisra, ey Hüsrev seni matemler bekliyor, seni yeryüzünde büyük mağlubiyetler bekliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhuna, hakikatine, sünnetine eğer biz ashab-ı kiram efendimiz gibi ittiba edebilirsek onun şeriatının yeniden yüreklerimizde, evlerimizde, mahallelerimizde doğuşu, Amerika'nın küfrün, zalimlerin beslendiği havzaların kuruması olacak Allah'ın inayetiyle. Oralara işaret var. İnsan, zaman, insan ve mekan münasebeti. Allah Azze ve Celle insan ve mekan münasebetine işaret ediyor. İmam Buziri, aleyh, Peygamber aleyhisselamla zamanın ve mekanın münasebetine işaret ediyor. Devam ediyor, buyuruyor ki, Kanna bin-nari ma bil-ma'imin balalin huznan wa bil-ma'i ma bin-nari min tarami. Allah ya salliy wa sallim Allah hayata müdahale edecek. En olmazlar Allah Teala'nın kudretiyle olur hale gelecek Şimdi ona dair işaretler var Büyük bir göl var Aslında bu hayra tasvir var burada ama Yani denizlere nispetle bu hayra Yani denizlik yoksa hakikaten çok büyük bir gölmüş Fakat eşyada öyle bir değişim var ki O mekanda su vardı Şimdi mekanın olduğu yerde ateş var bir anda oldu bütün bunlar. Suyun olduğu yerde ateş var ve onların bin yıldır yanan bir ateşi vardı. Etrafında memurlar vardı. Sürekli ona yanması için odun atarlardı. Orada kor var, etrafta memurlar var ama bir anda mecusilerin ateşi sönüverdi. Suyun olduğu yerde ateş, ateşin olduğu yerde su var. Siz gece zannedeceksiniz. Siz bu dünya değişmez zannedeceksiniz. Siz bu gözlerden bu yaşlar dinmez zannedeceksiniz. Ama Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın şeriatına bu ümmet ittiba ederse in tensurullah yansurkum. Allah azze ve celle size yardım edecek eşha ile ateşle Hazreti Musa Aleyhisselam'ın münasebetini düşünün demişti. Yani biz bu terbiye ettiğimiz, yanımızda büyüttüğümüz Musa değil mi? Bizim korkumuzdan kaçıp giden Musa değil mi bu diyordu Firavun? Şimdi bu adam sarayı kapıları açmış, bana gelmiş, benim yanımda meydan okuyor. Sen ilah olamazsın diyor. Kim bu? Bu nereden bu cesareti aldı? İman yüreğe değdiği zaman. Kuntum hayra ummetin uhricet lin nas bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar. Yani emirül ma'ruf nehi anil münker. Mümin müslüman ona memur olduğunu anladığı zaman hayat değişecek. Kardeşlerim, Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh buyuruyor ki şunu bilin ki Allah Azze ve Celle bize emri bil maruf nehyanın münkeri emretti. Maruf diyeceksin. Bu da münker diyeceksin. İnsanlara yapma diyeceksin. Bunu yerine getir korkma. Emri bil marufu yerine getirmek seni azra ile yaklaştırmaz. Rabbim sana ne kadar ömür takdir ettiyse sen o vakit gelince dünyadan ayrılacaksın. Yani şurada İslam'a davet ettin diye senin ömrün kısalmaz kardeşim. Rızkın azalmaz. Yani bizim ve fissema yızkukum. Bizim rızkımız semada sema fissema yızkukum insanların rızkı semada. Yani rızık kararını semadan geliyor. Allah azze ve celle onu takdir ediyor. O halde zalimlerden, kafirlerden onlar benim ekmeğim kısar diye korkma. Onlar beni öldürür diye orada hakikati ilan etmeden imtina etme, geri adım atma. Zamanla senin aranda, dünya ile senin aranda o münasebeti kur. Kurduğun zaman göreceksin ki ateşin olduğu yerde sular, suların olduğu yerde ateşler var. Bütün bunları yapmaya kadir olan o Allah'ın şeriatına biz iman ettik elhamdülillah. Diyor ki, kenne bin nar sanki burada ke'enne'nin haberi takaddum etmiş ismi ise sonuna geliyor ma isim muakhar haber mukaddem ke'enne bin Nar o üstü hadise işaret ediyor sanki o ateşin olduğu yerde ke'enne bin nâri, sanki ateşte sanki ateşte ma suda olan şey var min belelin suda ne olur? rutubet olur Keenne bin nâri sanki ateşte suda bulunan rutubet var. O kadar değişmiş ki göl değişmiş yok olmuş. Su kurumuş çünkü dibinden bir öfke geliyor, ateş geliyor. O ateş o gölü kurutuyor huznen. Ne üzülüyor? Onların küfrüne üzülüyor. O insanlar Allah'a Resulüne düşman olarak ayrıldılar. Yer o adamlarla bir münasebeti vardı. Ağlamıyor ama üzülüyor. Yani bu adamlar şu kadar yaşadılar. Buradan su içtiler. Ama bu suyun sahibi olan Allah'a bir defa hamd etmediler, şükretmediler. O Allah'ın şeriatını şu rahipler, şu hahamlar elleriyle değiştirdiler. Suyun olduğu yerde ateş var. o bil Suda da مَا بِنْنَارِ مِنْ دَرَمِ Ateşte bulunan hararet vardı. Yani suyun olduğu yerde ateş var. Su kurumuş, dibinde ateş var. Ateş, bin yıllık onların ateşi sönmüş, ateşin söndüğü yerde de su vardı. Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğuşuyla dünyaya böyle müdahale ettiler kanno bin narim ma bilmaimin belelin sanki ateşte suda bulunan rutubet var min belelin huzlen onlara olan hüzünden dolayı o bilma suda da ma bin narimin darami ateşte olan hararet vardı peki Allah Resulü geliyor yeryüzü değişiyor eşya ve hadise değişiyor kimi seviniyor kimi üzülüyor masalları bitecek diye üzülenler de var vel cinnu tahtifu vel anwaru satia tun vel hakku yadhharu min ma'nan wa yani cin taifesi, şeytanın soyundan gelenler ya da iman edenleri müstesna. وَالْجِنُّ tehtifu <revenir> Bağırıyordu cin. Cin taifesi bağırıyor, o geldi diyordu. وَالْاَنْوَارُ وَالْاً سَاطِعَةٌ <عَامِنَة> Amine'nin kucağından dünyaya nurlar yükseliyor. Her tarafta onun nuru var. Cinler de bağırıyorlardı. hal hakikat şerat Muhammediye şerat Ahmediye ve kul cael hakku ve zehakal batil hak geldi batıl yok oldu zahik ruhu çıktı demek öldü bir daha kalkamaz Ötür yem borusunu öttür borazan bit pazarında sattık bir daha artık kalkamaz kazan diyordu Üstad Necip Fazıl vel hakku hakikat şeriat وكل جاء الحق Zehakal الباطل peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'yi i Mukarreme'yi fethedince eliyle dokunuyorlardı. O putların hepsi yere seriliyordu. Elinde bir asa var. Asa ile dokunuyor, yere seriyor. Önce yüreklerden çıkardı. Şimdi onlara Kur'an-ı Hakimin ayetini okuyor, müdahale ediyor. Vel hakku hakikat Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmet yolunda yürüdüğü zaman putları öyle çarpacak ki Ebu Cehili Ebu Cehil'in yolunda gidenleri onun heykellerini dikenleri Amerika'dan kalkıp alem-i İslam'ı sömürenleri Bağdat'ı, Şam'ı, Kahire'yi kan gölüne çevirenleri Rabea meydanında la ilahe illallah diye diyenleri yakanları o hakikat öyle vuracak ki. Önünde neler olursa olsun alıp götürecek. Ama siz o hakikate sahip olacak binlere ulaşıyorsunuz. O binler acılar çekmişlerdi. Bilal Habeşi radıyallahu an muhacir oldu. Medine-i Münevvere'de ağlıyordu. Sıtma onları tutmuştu. Ayşe anamız çıkıyor evinin önünde. Başını Medine semasına kaldırıyor, ağlıyor. Ey ay ey yıldızlar diyordu Hiçbir yerde Mekke'de olduğu kadar güzel doğmamıştınız Vatan diyorlardı özlüyorlardı Ama Mekke'ye gitmeleri yasak Yolları kapatmışlardı Medine'de sıtma onları vurmuş Bilal-i Habeşi radıyallahu anh efendimiz Şimdi ben şu İzhir otunun olduğu yerde olsaydım panay mecenne Mecennede olsaydım oralarda olsaydım o suyun olduğu yerde o vadilerde e, olsaydım da toprağın üzerinde yatsaydım diye Mekke'yi mükerremeyi özleyen bir alhabeşi var Efendimiz aleyhissalatü vesselam muhacir sıtma evlerde bir o eve giriyor onu teselli ediyor bir o eve gidin teselli ediyor yollar açılacak diyordu lisanı haliyle sekiz yıl dayanmıştı onlar sekiz yıl 8 yıl sonra Fetih ordusuyla hakikat Önlerinde peygamber aleyhisselam Onun sancağıyla gidiyorlardı Mekke'ye Ve sonra dokunuyor Hubele menata Vekul cael hakku ve zahkal batil İslam için Eğer acılar çekiyorsak Davet noktasında Tebliğ noktasında Allah'ın dini hakim olsun diye Acılar çekiyorsak Acılar çekenler var mazlumlar var ama biz onların acıların ortak olabilirsek, ümmet olarak ashab-ı kiram, ensar muhacir, nasıl onların yürekleri hakikate vatan olmuştu, yurt olmuştu, sonra Efendimiz aleyhisselam önlerinde İslam sancağıyla Mekke'nin üzerine yürüdüler. Hakikat yürüyecek. Amine'nin aleyhisselam, onun kucağından doğduğu anda o hakikat nasıl zalimlerin saraylarını sarsmıştı nasıl onların ateşini kurutmuştu o doğduğu anda bütün bunlar olduysa ya peygamber aleyhissalatü vesselamın şeriatını yaşayanlar yollara çıktılar geliyoruz dediği zaman o zaman dünyadaki o değişimi düşünün yaptık Allah'ın inayetiyle Ertuğrul Gazi'nin ocağında yaptık Selahaddin Eyyub'in ordusuyla yaptık bu ümmet bittiği zaman Muhammed Tuğrul Bey geldi, Bağdat'a girdi. Yeniden ümmetin, İslam'ın güneşi doğdu yaptık, yeniden yapacağız. Onların özelliği kayısız şartsız Şeriat-ı Ahmediye'ye ittiba etmişlerdi. Eğer biz de pazarlıksız ne getirdiysen, ne götürdüysen, ne bildirdiysen amenna dersek, olacak Allah'ın inayetiyle yeniden Allah Azze ve Celle dünyanın değişmesine bu asırda yaşayan Müslümanlar müminleri, muvahhitleri vesile vasıta kılacaktır vel haq, onun hakikati yazharu zahir oluyordu min ma'nen ve min kelimi yani onun kelimelerinden onun cümlelerinden gelecekte okuyacağı ayetlerden hadis şeriflerinden lafızlarından, manalarından hakikat adına neler söylediyse onun sözlerinden, kelimelerinden kelamlarından hakikat zahir oluyordu bir bayrak yükseliyordu Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Amine'nin aleyhisselam kucağından nur yükseliyor Peygamber aleyhissalatu vesselamın Suretinden, şeklinden, kelimeler, manalar, cümleler, ayetler yükseliyordu. Yıllar sonra Mekke-i Mükerreme'ye girdiğinde Hube'li yere söylerken okumuş olduğu ayetler sanki doğuyordu. Yani bütün buralarda güzellemeler var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam deyince aklına ne geliyor kardeşim? Efendimiz Aleyhisselam aklımıza gelince büyük bir inkılap canlanır bizim zihnimizde. Halitleri görürüz, Ömerleri görürüz, Ebubekirleri, Bekirleri, Osmanları, Alileri görürüz biz radıyallahu anhum. Nur görürüz biz dünyada. Her ne kadar bizim basiretimiz bağlı olsa da ama gören büyük kahramanları biliyoruz, evliyaları biliyoruz. Onlar dediler ki işte burada nur var, burada hakikat var. Allah'ın inayetiyle biz de onlara ittiba ettik. Bu satırlardan, bu kelimelerden o büyük hakikati görüyoruz. Velcin <gülüyor> mutehdif. Cin bağırıyor. Şeytanın yolunda gidenler eyvah diyorlar. Ve enna lemesne's sema'a fevcednaha mul'at harasan şedide ve şuhuba. Ve enna kunna nak'udu minha maqaa'iden lis-sem. Oturuyorlardı. Oradan alıyorlardı cinler. Meleklerin o aleminden sonra dünyaya geliyorlardı. Onu onlarca yalan ekliyorlar, sihirbazlara, kahinlere veriyorlardı. Cinler bunu yapıyorlardı ama dediler ki kapı kapandı artık. Allah Resulü geldi, o doğdu. Kapı kapandı. Bir daha alamıyorlar. Ateşler var. Melekler onlara ateş parçalarını gönderiyorlar. Orada duramıyorlar orada oturamıyorlar. Ama bir de cinlerden bir grup var. Onlar şu kadar zaman sonra gelecekler. Ve sarafna ileyke nefaram minel cinni yestemiunul Kur'an. Felma hadaruhu qalu ensitu. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a Mekke'de bütün kapıları kapatmışlar. Mekke-i mükerreme'de bütün yolları kapattılar. Ama bu akidenin mücadelesi var. İmanın mücadelesi var Ya Rabbi bitti artık ben İslam'ı anlatamıyorum Nereye gidersem kapılar yüzüme kapatıyorlar Ashabı gönderdim Habeistan'a gitti bir grup Geride kalanlar onlar burada onları işkence ediyorlar Ben bundan daha öteye götüremiyorum Ya Rabbi demedi Efendimiz Aleyhisselam Muhammed Mürsi Mısır zindanlarında neyle teselli oluyordur size? Suriye zindanlarında bir Müslüman kadın neyle teselli oluyordur? Mekke-i Mükerreme'yi açık hava cezaevine çevirmişlerdi. Sokaklarda Müslümanları işkence ediyorlardı. Ama orada dayananlar vardı. Orada direnenler vardı. Şimdi belki de Suriye zindanlarındaki ümmetin kızları kadınlarının önünde Hazreti Sümeyye vardır. Şehit olurken bile İslam ona ruhsat vermesine rağmen ve kalbu mutmainnun bil iman. O ruhsatla amel etmeyip la ilahe illallah diyerek İslam'ın ilk şehidi olarak ruhunu Allah'a teslim eden Sümeyye duruyordur. Yani adamlar belki hakikati söylemekten imtina ediyorlardır, korkuyorlardır. Ama Doğu Türkistan'da evlerinde Çin kafiri olan Müslümanlar, ümmetin kadınları, onlar teslim olmuyorlar küfre. Yine yürekleri imana karargâh, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar. Ebu Cehil'e, Mekke şehir eşkıyasına yalnız başına direnen bir kadın. Hazreti Sümeyye onların önünde duruyor. Eğer sen duramazsan kardeşim, senin yıkıldığın yerde Allah Teala Kur'an-ı Hakim'den o kahramanları çıkarır. Onlar dururlar işte. Ammar durur, Yasir durur. Hazreti Mus'ab durur radıyallahu anhum. Efendimiz Ali ve vesselama Mekke'de bütün yolları kapattılar. Ama bahane yok. Ayağını seviyorsan bu yolda diken var. O zaman gelmeyeceksin kardeşim. Ümmetin önünde Yürümeyeceksin Ne diyordu Hakikat konuşuyor Konuşan yalnız hakikattir Acılar var ızdıraplar var En yakınları ona ihanet ediyorlar En yakınları derken Müslümanlardan bile anlamayanlar var Ama Bediüzzaman Hazretleri Konuşan hakikattir Belki bunlar bana böyle yapıyorlar Ama Rabbim Belki dünyaya dair içimde bir meyil olacaktı O meyli alıyor belki onlarla şunlarla bunlarla olursan oralarda dünyaya dair senin içinde bir muhabbet olacaktı sen zalim olma mazlum ol kardeşim ama kafirin önünde eğilme tabi o anlamda söylemiyor sen mazlum ol mazlum oluşundan dolayı kahır cümleleri kurma beddua cümleleri kurma ama onlar sana bunu yapıyorlar ya, yine onlar eğer Müslümansa, Müslüman olanlara hakkım helal olsun de, o yolda yürü. Allah Teala sana, oralarda cennetin yolunu açıyor. Efendimiz Aleyhisselam, kafirlere bunu demiş. Ne buyurmuşlar? Allahümmehdi kavmi fe innehum la yalemun. Bilmiyorlar ya Rabbi, onlara hidayet et. O halde biz, Müslümanlara bunu, Evleviyetle onların hidayeti adına söyleyeceğiz. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. İşte Mekke'de Efendimiz Aleyhisselam Taif'e gidiyorlar. hep Çare arıyorlar yani. Dönerken nereye geliyorlar? Nakhle Vadisi'ne. Bu ayetler o olayı anlatıyor bize. Ve-i sarafna ileyke el minel cinni yeslimi'ûne'l-Kur'an. Allah Azze ve Celle Yemen tarafından cinleri efendimize gönderiyor Mekke'nin dışladığı Taif'in taşladığı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Nahle Vadisi'nde Allah'ın ayetlerini okuyor gidin onu dinleyin diye cinleri gönderiyor peki bize neyi söylüyor o doğduğunda Vel cinnu cinler o doğdu diyorlardı yıllar sonra Efendimiz Aleyhisselam'ı Taif'te taşladılar ayakları kan revan ama yine sabah namazında, kıyamda, Allah'ın ayetlerini okuyor Azze ve Celle'nin. Kimseler yok, bir rivayete göre yanında sadece Hazreti Zeyd var, cinler geliyor dinliyorlar. Yani sana diyor ki yürü bu yollarda, bütün yolların kapandığı an, insanların sana davana, hakikate sırtlarını çevirdiği anda göreceksin ki Allah'ın ayetlerini Yemen'den, uzaktan, tiham eden gelen cinler dinleyecek. insanlar dinleyecek. İmam Busiri rahmetullahi aleyh, amu diye devam edecek. Bütün bunlara rağmen cinler geldiler. Onlar dinlediler. Ama amalar, sağırlar var. Onlar anlayamadılar, idrak edemediler. Peki neden? Neden kafirler anlayamadılar? Cinler anladılar. Nurlar yükseliyordu. Hazreti Amine'nin kucağından bütün bu hakikatlere rağmen niçin onlar nasip dar olamadılar? Gelecek dersimizde İmam Buzeri rahmetullahi aleyh ondan bahsedecek. Estağfirullah ve etubi ileyh velhamdülillahi rabbil alemin.